Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV stüdyolarından muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övge bir tek layık olan Allah'tır, övmeye hakkı olan da Allah'tır. Kim Allah'ın isimleriyle Allah'a göre güzel olduysa, güzel yaptıysa övgeye layık olan O'dur. Bütün isimlerinde hamde layık olan Allah'tır. Selatü selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin, Ehli Beytinin ve Eshabı'nın üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'e tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim sürü hakkı başlıyor efendim. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? siz hamdolsun, nasılsınız? Hamdolsun, biz de iyiyiz. Allah'a hamdolsun. Kıymetli izleyenlerimiz, öncelikle geçen haftalarda sorularımızı soracağız. Burhan Çiçek, Malatya'dan göndermiş efendim. Kur'an okuyorum, anlıyorum, uygulamada zorlanıyorum. Ne yapmam lazım? Sürekli tefekkür içindeyim. Ama düşünürken kendimden utanıyorum. Başkalarını yalanla suçlarken kendimi de yalancı görüyorum. Halim ne olacak diye sormuş efendim. Aûzü billâhi Evet kardeşimiz Kur'an'ı okuyorum ama gerekeni yapamıyorum. Kısaca demek istemiş, Kur'an'ı okuyunca gerekeni yapamadığını herkes biliyor. Bu istisnasız böyledir. Allah Kur'an'ı pey 23 senede indirmiştir. Eğer birden indirmiş olsaydı, Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle hiç kimse gereğini yapamazdı gereğini yapmayı beceremezdi. Asla hiç kimse için mümkün olmaz diye buyurur. Eğer Allah peyderpey indirmişse onu senin gönlünde sabit kılalım buyurmuşsa bu durumda bunun peyderpey olması gerekir. Azar azar olması gerekir. Yoksa birden hepsini okuyayım, gerekeni yapayım. Bu hiç kimse için mümkün değildir. 13 sene boyunca Kur'an peyderpey inerken Hemen neredeyse tamamı, bütünüyle Allah imana davet ediyor. Doğru bakmaya davet ediyor. Doğru anlamaya, doğru okumaya, Allah'ın adıyla okumaya davet ediyor. Önce iman etmek lazım yani. Yoksa okuduğumuz gibi onu imana dönüştürüp, amele dönüştürüp, aklaka dönüştürmemiz mümkün değildir. Hiç kimsenin gücü buna yetmez. Allah kulunu bilmez mi? Öyle buyurdu. Yaratan yarattığını bilmez mi? Allah elbette ki onun gücünü bilir. Mesele kurulun kendi gücünü sarf etmesidir. Elinden geleni yapmasıdır. Çabasını, gayretini sarf etmesidir. Bunun içinde önce ilmimizin, bilgimizin, okuduklarımızın ayetlerin bizde imana dönüşmesi gerekir. İmana dönüştürürken bir anda ben inandım demek iman değildir, iman olmaz. İman Allah'ın vahyini, emrini yerine getirmeye çalışırken, yani salih amel işlemeye çalışırken, Allah'ın vahyine uyarken, Resulüne tabi olurken, Allah onu peyderpey verecek imani. İman olunca ne olur? İman onda güç olur, kuvvet olur, aşk olur, muhabbet olur. Dolayısıyla o Allah'ın emrini, Rahatlıkla, güzellikle, aşkla, muhabbetle yerine getirme gücüne sahip olur. Önce bu gücü almak gerekiyor. Yoksa e, okuyalım ve hemen gerekeni yapalım. Bu hiç kimse için mümkün olmaz. Gücü yetmez çünkü. Allah peyderpey ayetlerini indirirken sahabe de peyderpey iman etmiştir. Okumuştur, anlamıştır, kainata bakmıştır. Allah her neye bak dediyse, nasıl anla dediyse, nasıl Allah'ın Adına oku dediyse, ismine oku dediyse, öyle okumaya, öyle anlamaya çalışıp peyderpey iman ettiler. Bizim de öyle yapmamız gerekir. kendimizi haksızlık etmememiz gerekir. Eğer derdimiz Allah'ın kelamını anlamaksa, amel etmekse, iman etmekse, aklaka dönüştürmekse, Allah bunu ikram eder. Önce samimi bir niyet gerekir. Ben Rabbimin benden ne istediğini bilmek istiyorum, anlamak istiyorum. Dolayısıyla iman etmek istiyorum, amel etmek istiyorum. ayetleri bende aklaka dönüşsün, hayata dönüşsün deyip okuyor, anlamaya çalışıyor, yapmaya çalışıyorsa gerekeni yapıyor demektir. Kendine böyle haksızlık etmesi doğru değildir. Buna hamd etmesi lazım, şükretmesi lazım ki Allah ile bir derdi vardır. Bu ne demektir? Okul Allah'ı seviyor demektir. Allah onu seviyor demektir. Onun çabasının gayretinin karşılığını mutlaka iman olarak, aşk olarak, amel olarak, aklak olarak ikram eder. Yani Allah esma ve hüsnasıyla tecelli eder. Bu gücü, bu kuvveti, bu güzelliği ona ikram eder. Evet. Efendim, ben merdan, günahın karşılığı bire bir iken. Hayırlar en az 1'e 10 iken 60 yıllık ömrün tamamı günah olsa ancak 60 yıl olacakken ebedi cehennemden anlamamız gereken nedir diye sormuş. Evet. Buyurun efendim. Ebedi cehennemden anlamamız gereken nedir? Allah insana bir tercih hakkı vermiş. Hazreti insan olma tercihi veya çöpe gitme tercihi cehennemi çöp olarak, çöplük olarak anlamak gerekiyor ki, Kul bu tercihi kendisi yapar. Eğer Hazreti insan olmayı tercih ederse, Allah'ın onun için tercih ettiğini tercih ederse, kazanacağı şey cennettir, gönlünün cennet olmasıdır. Dolayısıyla cennete layık olmaktır. Kazandığı şey Allah'ın rızasıdır, Allah'ın dostluğudur ki, Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmiş. Eğer kul Allah'ın muradı benim üzerimde, gerçekleşsin diye bir hayat yaşamıyor, bir tercih yapmıyorsa bu durumda nefsinin tercihini yapmıştır. Dolayısıyla şeytanın gittiği yolun tercihini yapmıştır ki o insan olmayı, Hazreti insan olmayı kaybeder. Dolayısıyla bu kaybediştir. Cehennem demek kaybediş demektir. İnsanlığı kaybediş demektir. Eğer insanlığını kaybederse ne olur? Hayvan gibi olur. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Ayetlerimizi dinlemeyenler hayvanlar gibi, hatta hayvandan daha aşağıdırlar. Onlar hayvanlar gibi yerler içerler. Ebedi hayatlarının hesabını yapmazlar yani. Allah'ın muradını anlamaya çalışmazlar. O muradının üzerlerinde gerçekleşmesi için çaba gayret sarf etmezler demektir bu. Eğer hayvan olmayı tercih ettiyse mutlaka hayvan olur onun için. İnsanlar cehenneme gitmez diyoruz. Cehenneme gidenler hayvanlar gibidir. Hayvan olmayı, hayvanca yaşamayı tercih etmiş olanlardır. Allah da onların tercihine müdahale etmez. Çünkü ona irade vermiş. Hazreti insan olmayı tercih ederse Allah onu Hazreti insan yapar. Yok Hazreti insan olmakla bir alakası olmaz, bir düşüncesi olmaz. Böyle bir tercihi olmazsa hayvan olmayı tercih etmiştir. Hangi nefsi, hangi hale sahipse o hayvana dönüşür. Mesela eğer insanlara saldırıyorsa, dedikodu yapıyor, iftira atıyor, insanlarla münakaşa etmeyi seviyor, tartışmayı seviyor. Böyle biri hangi hayvana dönüşür? Cehennemde köpeğe dönüşür. Köpek gibi havlıyor çünkü. Eğer insanlara karşı sinsi davranıyorsa... Hain davranıyorsa, kendini gizliyorsa, dışarıdan başka, içeriden başkaysa bu da yılana dönüşür. Sinsi, hain. Bunlar nefsin halleridir. O Allah'ın kendisine nefrettiği, ruhu kaybettiği için nefsin haliyle baş başa kalır. Nefsi olur yani. O kendisidir. Ama kendisi bunu tercih etmiş. Allah'ın güzelliğini kazanmak yerine, Hayvan olmayı tercih etmiş. Hayvanca bir hayat, bir günül haliyle yaşamış. Dolayısıyla gideceği yer cehennem olur. Cehennem e, onun için e, en layık olduğu yerdir. Allah cezayı verirken tam bir ceza dedi. Mükafatı verirken de tam bir mücazat, tam bir mükafat dedi. Yani neye layıksa, neyi hak etmişse tam olarak Allah onun karşılığını ona öder. Dolayısıyla sadece e, o onu bir ceza olarak görmek e, yetmez. E, layık bir ceza. Hak ettiği bir ceza. Bir karşılık. Ceza demek karşılık demek. Nimete de Allah ceza diyor. Karşılık yani ceza deyince. Cehennemin ebedi oluşunun sebebi onun insan olmayı kaybetmesinin sebebidir, kaybetmesinden dolayıdır yani. Onun için. Allah ona ebedi dediyse, o ebedidir. Evet. Efendim, sorulmuş. Hocam sizi yetiştiren hocama teşekkür eder, ellerinden öperim. Hocam organ nakli yapmak günah mıdır? Evet. Organ nakli, şu an itibariyle bir ihtiyaç gibi görünüyor ihtiyaç. Eğer o bir ihtiyaçsa yapıldığında insanlar ondan fayda görüyor, istifade ediyorsa bununla beraber bu bağışı yapan ondan bir zarar görmüyorsa o zaman sonuç itibariyle bu hayır olmuş olur. İnsanlara hayır olduğu için hayır olmuş olur. Bu bağışı yapan da herhangi bir zarar görmediği için hayırdır bu. O zaman organ bağışına e, haram demek, yanlış demek, doğru değildir. Ama şartların müsait olması gerekir. Şartlar. Organ bağışı e, yapmak doğru olsa, caiz olsa bile eğer o şartlar e, müsait değilse. Ne yapılır? Organ mafyasını üretiriz. Çıkarmış oluruz. Bununla beraber e, hakkı, hakikati, ebedi hayatın e, gayesini taşımayanlar bunu yanlış yerde e, kullanabilir. E, kasap gibi insanı böyle kesip o organları satma ihtimali de vardır. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. E, bu yanlışlıkları ortadan kaldırmak gerekir önce. Bu tedbiri almak gerekir ki herhangi bir şekilde insana zarar gelmesin. Cinayete sebep olmasın. Zulme sebep olmasın. Bununla beraber asıl yapılması gereken şey organ nakli değildir yalnız. Bu organ nakli için de geçerlidir. Bu aynı şekilde kan bağışı için de bu geçerlidir. evet Belki şimdilik tıp bu kadar gelişmemiş olabilir. Ama bu e, branşta olanların yani tıp adamı deyince, doktor deyince e, sadece böyle nakil yapan değil. Aynı şekilde bu organların vazifesini yapabilecek e, çalışmalar yapmaları gerekir. Mesela e, böbrek hastaları dialize görüyor. En küçük bir şekilde bir böbreğin işini görebilecek bir cihazı üretmeleri üretmeye çalışmaları lazım. Yoksa bekleyin böbrek nakli yapalım. Bu asla doğru bir bakış, doğru bir düşünce değildir. Mutlaka bunu çalışmasını yapmaları gerekir. Aynı şey kan bağışı için de geçerlidir. Kanın yerini alabilecek, böyle her e, gruba uyabilecek bir çalışma yapılıp o kanun yerini alacak sıvıyı üretmeleri gerekir. Aynı şey bütün organlar için geçerlidir. Yani yapırabilecek ne varsa yapılması gerekir. Organ nakli ondan sonra gelir. İmkansız olan durumlarda böyle bir durumun olması doğru olur, güzel olur. İnsanlar istifade ettiği için, manevi açıdan hiçbir sorun sıkıntı olmaz. Ama kendimizin, Hayatı yaşayanlar, ölü için bir soru olmaz. Hayatı yaşayanlar eğer bunu doğru kullanmazsa, ters tarafa çekerse, bir hile yaparlarsa, organ mafiasının e, eline düşerse insanlar işte bu da e, o caizdir dediğimizde yaptığımız hata olmuş olur. Onu da ortadan kaldırmaya çalışmak gerekiyor ki tedbir alınması gerekir. Evet Şartlar eğer müsaitse uygundur, doğrudur, güzeldir inşallah. Teşekkürler efendim. Evet. Selamun Aleyküm. Hocama iki sorum olacak. <gülüyor> kabir azabı var mı? İkinci sorum, mümin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek mi? Mümin cehenneme girer mi diye sormuşlar efendim. Evet. Kabir azabı var mıdır? Evet, bazı alimlerimiz e, bu konuda e, kabir azabı yoktur. E, Demişlerdir, böyle bir hüküm vermişlerdir. Ama her ne olursa olsun önümüzde bir ölçümüz vardır. Allah'ın ayetlerine bakmak gerekiyor. Allah'ın ayetlerine göre kabir azabı var mıdır, yok muydur? Allah ayet kerimede buyuruyordu. Firavun ve ona uymuş olanlar, tabi olmuş olanlar sabah akşam cehenneme arz olunurlar. Sabah akşam cehenneme arz olunurlar. Nerede? Kabirde. Cehennem onları bekliyor. Evet, Kıyametten sonra gidecekleri yer cehennemdir. Şimdi cehenneme gitmiyorlar ama cehenneme arz olunurlar. Cehennemin azabını tattırır Allah onlara. Bununla beraber her gün eğer sabah akşam cehenneme arz olunuyorlarsa sabah akşam cehennem onlara gösterilir. Sizin gideceğiniz yer burasıdır denmesi onlar için azap olarak yeterdir. Mutlaka arz olunuyorsa o cehennemin azabından uzaktan da olsa bir tadış vardır. Dolayısıyla herkes için kabir azabı vardır. Eğer imanını kurtarmışsa mümin olarak gitmişse günahları temizlenir yok imanını kaybetmişse bu onun azabıdır. Onun cezasıdır. Kabir azabının Azap olması, ceza olması başka bir şeydir. Allah rahmetinden onları temizlemesi başka bir şeydir. Müminler için kabir azabı rahmet olur. Onları temizleme aracı olur. Ama imanı kaybedenler için de azap olur. Dolayısıyla kabir azabı vardır. Allah öyle buyurmuş çünkü. İkinci sorusu neydi arkadaşlarım? İkinci sorusu mümin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek mi? Evet. <gülüyor> Mümin cehenneme girer mi? Biraz önce söyledim. Mümin cehenneme girmez. İmanını kurtarmış olanlar cehenneme girmez. Cehenneme gidenler insanlar değildir. İnsanlığını kaybetmiş hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı olanlardır. Mümin eğer tövbe etmeden ahirete gider ölürse ne olur? Kabirde, önce dünyada son nefeste sıkıntıyı yaşar. Allah onu temizler. Temizlenmezse Temizlenmeye yetmezse kabirde azabını çeker, sıkıntısını yaşar temizlenmek için. Orada da temizliği bitmezse kıyamet yerinde devam eder. Orada da bitmezse sırattan geçerken, cehennemin içinden geçerken onu tamamlar. Böylece cennete varır. İmanını kurtarmışsa, imanını kurtarmış hiçbir mümin cehenneme gitmez. Son nefeste Allah ya kurunu Ölmeden önce cennetle müjdeler ya da cehennemle. Eğer cehennemle müjdelemişse o imanını kaybetti demektir. Cehennem ebedidir. Cennetle müjdelemişse o cehenneme gitmez ama e, günahının karşılığını, cezasını yol boyunca çeker. Cennette varır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah ayeti kerimede buyuruyor ki sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramasın. Herkes mutlaka Sırat deyince bu bir köprü değildir. Bu bir misal olarak köprü denmiştir. Cehennemin içinden geçen yol. Herkes oradan mutlaka geçecek. Peygamberler de buna dahildir. Çünkü cennete gidebilmek için oradan geçmek gerekiyor. Cehennemin içinden geçmek gerekiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu. Cehennem o cehennemin içinden giden yol Sırat 1500 senelik yoldur. 500'ü Diktir. 500'ü düz, 500'ü de iniştir dedi. İnsanlar hepsi o yola girer. Ama cehennemin içinden geçtiği için bir köprü mesabesinde imanını kaybetmiş olanlar yürümeye başlıyor yalnız. Hatta buyurdu ki kimisi adım atar atmaz cehenneme yuvarlanır. Kimisi 10 sene yürür sonra yuvarlanır. Hatta öyle olur ki Evet, bunlardan bir kısmı o sıratı geçerken bir adım kalır ki bir adım daha alsa cennete varacak sırat köprüsünü bitirmiş olacak sıratı ama bir adım kala cehenneme yuvarlanır. Neden öyle oluyor? Amellerine göre. Tam cenneti kazanmışken imanını kaybetmiştir. Onun için müminler cehenneme gitmez. Gidince imanı kaybedenler cehenneme gidiyor. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırlanmıştır. Kafir zalimdir, zalim de kafirdir. Evet. Her neyi söylersek söyleyelim, Allah'a göre söyleyelim. Yok biz böyle duyduk, yok alimlerimiz böyle söyledi, yok ya da ayete ters düşecek bir şekilde işte hadiste böyle var demek, Resulullah Efendimiz'e yapılacak en büyük saygısızlık olur ki o Kur'an'a uymadığı manasına gelir. Allah'ın verdiği hükümden başka bir hüküm verdiği manası çıkar ki bu küfür olur. Hem Resulullah'a saygısızlık olur hem Allah'a saygısızlık olur. Evet. Efendim bir kardeşimiz yollamış. Ben ciğer, Recep ayında tutulan orucun fazileti nedir diye sormuş efendim. Evet. Orucun fazileti nedir? İster Recep ayında olsun, ister diğer aylarda olsun, elbette ki Recep üç ayların başlangıcındaki ilk aydır Recep, Şaban, Ramazan. Recep'teki Şaban'daki oruç bizi Ramazan orucuna hazırlar. Mesele Recep ayındaki orucun fazileti değil. Mesele oruç tuttuğumuzda, o oruç tuttuğumuz oruç bize nasıl bir fazilet kazandırır? Bunu anlamak gerekiyor. Orucun bize kazandırdığı fazilet kadar orucun fazileti olmuş olur. Eğer oruç bize fazilet kazandırmadıysa veya namaz bize fazilet kazandırmadıysa, ibadetlerimiz bize fazilet kazandırmadıysa onun hiçbir fazileti olmuş olmuyor. Mesele o ibadeti yapanın o ibadetten dolayı fazilet kazanmasıdır, değer kazanmasıdır kıymet kazanmasıdır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi bakır gibi, kimi teneke gibi, kimi mücevher gibidir. O, o insanın faziletidir. İmanının, ibadetinin o salih amelinin ona kazandırdığı kıymet deger fazilettir. Eğer onun fazileti teneke gibiyse onun ibadeti de teneke gibidir. Ama altın gibi ise, pırlanta gibi ise onun ibadetleri de öyledir. Bunu ona kazandıran nedir? İmanı ve amelidir. Onun için ameli çok yapmaya çalışmaktan ziyade, e, amelini kaliteli yapmaya çalışmak gerekiyor. Kaliteli amel. Kaliteli amel de kaliteli imana göredir. Onun aşkına muhabbetine göredir. Onun için Allah dostlarından biri söylüyordu. Bin sene muhabbetsiz ibadet etmektense bir sefer muhabbetle Allah demeyi tercih eder. O biliyor ki bir sefer muhabbetle Allah demek bin sene muhabbetsiz ibadet etmekten üstündür, eftaldır. Allah katında daha kıymetli, daha değerlidir. Bunu anladığı, bunu bildiği içindir. On üçün ibadetlerimizin kalitesini yükseltmeye çalışmamız gerekir. İbadetleri çoğaltmak yerine evet. kaliteyi çoğaltmaya, artırmaya çalışmak gerekir. Bu bütün ibadetler için böyledir. Evet. Efendim bir kardeşimiz daha göndermiş. Her şeyi sizden öğreniyorum. Namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. Ürperti azaldı. Tamamen geçsin diye ne yapabilirim? Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Kur'an okumaya, namazı kılmaya, ibadeti yapmaya devam etmek gerekiyor. Devam ettikçe ameller niyete göreler. Allah onun niyetine göre mutlaka ihsan eder, ikram eder. Hiçbir şey bir anda olmaz. Hayatı yaşarken her ne varsa bizim için o bir ayettir. Yani bir fidani diktiğimizde meyve vermesi için beklememiz gerekir. Onu büyütmemiz gerekir. Bir tohum yere düştüğünde onun yaşarıp meyve vermesi için ya da habubat vermesi için zümrülenmesi için bir zamana ihtiyaç vardır. Gönül de öyledir. Gönül toprağına Allah'ın vahyi indiğinde, düştüğünde orada yaşarır. Yaşarırınca ne olur? O vahiy Allah'ın ayetleri o Allah'ın huzurundaki secdesi İmana dönüşür, ahlaka dönüşür, amele dönüşmeye devam eder. Onu Hazreti insan yapmaya yaklaştırır, hızla devam eder. Onun niyetine, çabasına, gayretine göre kardeşimizin yoluna öyle devam etmesi gerekir. Evet, göreceğiz ki Allah herkese hakkını tam olarak teslim edendir, bir de kendinden ikram edendir buyurdu. Kendi güzelliğinden ikram edendir. Mehmet Öz Çiçek göndermiş efendim. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Hocam hayırlı ve nurlu geceler. Rabbimin rahmeti ve nuru üzerinize olsun. Hocam ben namaz kıldığımda aklıma hep namaz dışı boş şeyler aklıma geliyor. Ben de bu durumdan rahatsız oluyorum. Namazım tehlikeye girer mi? Hocam duanızda bana da yer verir misiniz? Saygılarımla demiş efendim. Allah razı olsun. Elbette ki dua müşterektir. Hepimiz birbirimize dua ediyoruz etmemiz gerekir. Namazda neden başka şeyler sevmediğimiz, istemediğimiz şeyler aklımıza geliyor? E, namazda şöyle yap ya da böyle yap demek yeterli olmuyor. Önce namazın ne olduğunu anlamak gerekir. Gereğini eğer yaparsak bu durumda e, olabilecek, gelebilecek her türlü vesveseden kurtulmuş oluruz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz müminin miracıdır buyurdu. Dolayısıyla kul namazda miracı çıkar. Nasıl bir miras? Gönül miracı. Bir kul gönül itibariyle ben Allah'ın huzurundayım, ben mirajdayım Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın durduğu yerdeyim, onun arkasındayım dese, gönül itibariyle böyle bir tefekkür yapsa, o anda ruh itibariyle, Gönül deyince ruhu anlamak gerekiyor. Allah'ın nefettiği ruh. Ruhun içi, ruh için böyle zaman, mekan söz konusu değil. Bir anda Allah'ın huzurunda durabilir. Bir anda arşa çıkabilir. Biri böyle bir tefekkür yaptığında gönül yani Allah'ın nefettiği ruh mirajda Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın durduğu yerde durmuş olur, durur. Böyle bir kul için namaz miraj olmuştur. Sadece bu bir zahiri e, hayal değildir. Bir düşünce değildir bu. Gönül itibariyle orada olduğunu bilmesi gerekir. Buna inanması, iman etmesi gerekir ki namaz müminin miracıdır. Durmuştur zaten zahiri olarak huzurda. Eğer namazı miracı olursa hepimiz biliyoruz ki e, şeytanlar göğe çıkamaz. Herhangi bir şekilde vesvese veremez. Aynı şekilde nefis de oraya varamaz, çıkamaz. Oraya çıkmış olan Allah'ın nefrettiği ruhtur ve o da bizim kendi hakikatimizdir. Biziz o yani. Bizim o ruhumuzla beraber mirajda durmamız gerekir. Mirajda durduğumuzda ne gösterse gelir, ne şeytan oraya yaklaşabilir. Sadece orada ne olur? Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğimizde orada aşktan, muhabbetten başka bir şey olmaz halimizi Allah'a, Rabbimize arz etmekten başka bir şey olmaz. Öyle ki, kendimizi bile orada bulamayız. Değil vesveseyi, değil. Başka şeylerin aklımıza gelmesi, kendimizi bile orada bulamayız. Mesela, sahabenin anlattığı gibi, Hz. Ali Efendimiz'in bacağına ok saplanıyordu savaşta, çıkaramayınca Durun ben namaza durayım öyle çıkarın. Dedi. Namaza durdu. Çıkardıklarında onu hiç bile etmedi Selam verdiğinde soruyor ne yaptınız? Çıkardık. Kendi acısını bile hissetmiyor. Bacağını parçalamışlar, oku çıkarmışlar. Onu bile hissetmedi. Kendinden bile haberi yok. Neden? Allah'ın olduğu yerde kul olmaz da ondan. Varlık olmaz da ondan. Öyle bir huzurda duruş ki, evet, Rabbinin o tecellisinde, nurunda, o aşkında, muhabbetinde yok olmuş vaziyette. Namaz budur. Sadece bu e, Hz. Ali Efendimiz için mi geçerliydi? Hayır. Sahabe dediklerimiz, gerçek manada Resulullah Efendimiz'in sahabem dedikleri, her şeyini onun yoluna kurban edenleri, malıyla, canıyla onunla beraber olanlar böyleydi. Aynı seviyede olmasa bile, hepsi namazda bu hali tadıyor, yani namazları miraç oluyordu. Belki kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi budur. İşin dış tarafını, kabuğunu, zahirini biliyoruz ama işini ihmal etmişiz. İşi nedir? Miraç. Müminin miracı. Miraç olunca, ne şeytan oraya gelebilir, ne nefis gelebilir, ne benlik gelebilir, ne dünya gelebilir, hiçbir şey oraya gelmez. Orada Rabbinin huzurunda bir tek sen varsın, bir de o. Sonra kendini de bulamazsın orada. Evet, aşka, muhabbete kaybolmuş olursun. Aşka, muhabbete gark olmuş olursun. O aşktan, o muhabbetten dolayı kendini bile hissedemez olursun. Evet. Efendim, bir soru daha soralım isterseniz. Tabii Ay, buyurun. Salih Gönhan Şanlıurfa'dan göndermiş efendim. Hocam Nakşibendi tarikatı hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyim? Evet. Tarikat deyince tarih yol demektir. Tarikat bütün tarikatlar için aynı şey geçerlidir. Onları birbirinden ayırmak doğru değildir. Mezhepleri de birbirinden ayırmak doğru değildir. Sonuçta bir Allah dostu, bir mürşidi kamil Allah'a yolculuk nasıl yapılır? Allah'a nasıl bir yolculuk yapmışsa kendisiyle beraber olanları da öyle taşır. Gittiği yoldan Allah'ın kullarını taşır, götürür. Bu nakşi olabilir, mevlevi olabilir, bu kadiri olabilir, fark etmiyor bu. Yoksa böyle birini ötekinden ayırmak doğru değildir. Hepsinden de bütün Tarikatlerden de veliler yetişmiştir, müşid-i kamiller yetişmiştir, Allah dostları yetişmiştir. Birini ötekinden üstün tutmak caiz değildir. Bununla beraber insanların fıtratları farklıdır. Fıtrat. Birinin fıtratı daha yumuşak, ötekinin biraz daha sert olabilir, ötekinin daha farklı olabilir. Böylesine... Yolların çok olması, tarikatların çok olması, herkes kendi fıtratına göre bir yol bulabilsin diyedir. Allah'ın buradığını anlamaya çalışmak gerekiyor. Hangisi senin fıtratına uygunsa sen o yoldan yürü. Gaye Allah'a vasıl olmaktır. Nashi de olsan fark etmez, Kadir'i de olsan fark etmez, Mevlevi de olsan fark etmez. Diğer tarikatlardan hangisi olursa olsun bu fark etmiyor. Her birinin kendisine göre mutlaka yolu giderken, bu bir gönül yolculuğu çünkü, zahiri olarak yol bir tanedir. Şeriatın yoludur, Kur'an'ın yoludur, sünnetin yoludur. Ama bununla beraber herkes bir de kendi gönlünden yolculuk yapar Allah'a. Kendi gönlünden. Allah etikerimede kerimede herkes için iki yol vardır, iki şeriat vardır dedi. Biri, herkesin ana cadde, bir de o ana caddede gönül yolculuğu yapmak vardır. Hangi yol uygunsa, o yoldan onun tercihini yapması gerekir. E, geniş geniş e, anlatamıyoruz e, tarikatları, yolu, yolculuğu. E, bunu inşallah saat yolculuğunda e, izah ederiz. E, onun için tarikatların arasında fark gözetilmez. Biri böyle sünürlüğü aşar, haddini aşıp, şu şundan üstündür, bu bundan üstündür demeye kalkışırsa ne olur? O zaman hepsini tartabilecek güçtedir. Hepsine terazi olabilecek güçtedir. Birini büyütüyor, birini küçültüyor. Bundan daha edebe aykırı bir şey olamaz. Herkes haddini bilmelidir, edepli olmalıdır. Ona düşen bir yola girip Allah'a vasıl olmak için bu seyir üslüğü, bu yolculuğu yapmasıdır. Evet, bazen görüyoruz öyle e, gereksiz yere sanki e, hüküm verecek e, korumda duruyor, böyle ileri geri konuşuyor falanca söyledir, falanca böyledir, e, başka işte şu da işte en güzelidir, Sanki kararı, hükmü o veriyormuş gibi. Sen onları görmedin. Sen onları tanımıyorsun. Sen onları bilmiyorsun. Nasıl bunu böyle konuşmaya cesaret ediyorsun? Bu durumda kul hakkı deyince bunu anlamak gerekmiyor mu? Sen bu zulmü neden yapıyorsun? Onun yolundaki birine Neden böyle e, haksızlık ediyor? Gönlünü bulandırmaya çalışıyorsun? Kulun Allah'a güvenmesi gerekir. İman eden Allah'a güvenir, tevekkül eder. Eğer o Allah yolunda samimi ise, ciddi ise Allah ona mutlaka yolu gösterir. Yeter ki derdi hakikat olsun, Rabbini bilmek olsun, Rabbini bulmak olsun. Allah onu ona yolu gösterir. Bununla beraber o yolda yürütürken ona yardım eder. Yok, dertleri hakikati kendine uydurmaksa, kendi düşüncesine, fikrine uydurmaksa o Rabbini bulamaz. Hiçbir zaman Samimi değil çünkü. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birliktez inşallah.